arzu etmiyorum. Her şeyimi Cenabı Hakk'ın tevekkülüne bağlamıştım. Fakat ben kendi halimde ve alemimde rahat bırakılmadığım ve yüzümü dünyaya çevirdikleri için yeni Sait değil, bil mecburiye eski Sait lisanıyla şahsım için değil, belki dostlarımı ve sözlerimi ehli dünyanın evham ve eziyetinden kurtarmak için hakikati hali hem dostlarıma hem ehli dünyaya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 hem on ihtimalden bir iki ihtimale binaen günahlara girmek, masumları günaha atmak, vicdanım kabul etmiyor diye, eski Said, sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbeti i dünyeviyye -i siyasiyeyi terk etti. Buna kat'î şahit o vakitten beri sekiz senedir bir tek gazete, ne okudum ve ne dinledim. Okuduğumu ve dinlediğimi biri çıksın söylesin. Halbuki sekiz sene evvel,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 İslamiyet lazım, tarikat zamanı değil. Eğer derseniz, sana Sayid Kürdi derler, belki sende unsuriyet Perverlik fikri var. O işimize gelmiyor. Ben de derim, hey efendiler, eski Sayid ve yeni Sayid'in yazdıkları meydanda, şahit gösteriyorum ki ben el İslamiyetu Cebbetil Asabiyetel Câhiliye fermanı katisiyle eski zamandan beri Menfi milliyet ve unsuriyetperverliğe Avrupa'nın bir nevi Frank illeti olduğundan bir zehri katil nazarıyla bakmışım. Ve Avrupa o Frank illetini İslam içine atmış, ta tefrika versin, parçalasın, yutmasına hazır olsun diye düşünür. O Frank illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığımı talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar. Madem böyledir, hey efendiler,